Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselamu Ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve Ala Ve Sahbihi Muhterem dinleyenlerimiz allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine Sonsuz Hamdü Senalar Olsun Bu mübarek gecede inşallah Ramazan-ı Şerif ile ilgili bazı konulara temas edeceğiz Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi bu mübarek ayın faziletlerine, bereketlerine mağfiretlerine, rahmetlerine nail ve mazhar eylesin Amin Bu mübarek aya evvela saygıdan bahsediyoruz Bu mübarek aya saygının faziletleri nelerdir? Tabii ki bu saygının alametleri nelerdir? Bunlar lafla olacak şeyler değildir bu itibarla hepimiz evvela bu mübarek ayda göstermemiz gereken hürmet ve tazimi bilmek ve bildirmek durumundayız. Ramazan-ı Şerif, İslam'ın nişanlarının en büyüklerinden. Ona saygı bizzat Allah-u Teala'ya karşı bir tazim ifadesidir. Böyle bir mübarek ay ki ona saygı gösteren kafirler bile istifade ediyorlarken, tazimsizlik ve hürmetsizlik nedeniyle kaybeden Müslümanların zararı çok büyüktür. Şimdi bu bapta konuşacaklarımız bu hususta örnek teşkil edecektir. Onca için Rabbimizden niyazımız, bu mübarek aya karşı gösterilmesi gereken hürmet ve tazime cümlemizi muvaffak kılarak, bu değerli ayin şefaatine bizleri mazhar buyurup şikayetinden emin kılmasıdır. Amin. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Yu kıyameti bişehr Ramazan ven fil resulun melek ma haza cemali. Kıyamet günü Ramazan ayı insanlar mahşerde toplanmışken getirilecek. Herkes onu görünce şaşıracak. Bu da kim? Nebi midir? Resul müdür? Melek midir? Bunun gibi bir varlık görmedik. Bunun güzelliği gibi. Bir güzellik görmedik. Feekûmü beyni değil bari celle celâlu feekûl. Ramazan ayı bir insan kılığında ahirette bütün ameller suretlenecek. Güzel ameller güzel suretlerde. Kötü ameller çirkin suretlerde şekil alarak karşımıza çıkacak. İyi amellerimiz orucumuz, namazımız, teravihlerimiz şair fitrelerimiz, sadakelerimiz hayırlarımız, hasenelerimiz burak şeklinde vesair faydalı Mahlukat şeklinde gelecek Kabirden çıkar çıkmaz Karşımıza çıkacak Sen dünyada benim çok sıkıntımı çekmiştin Benim yüzümden Keyfini kaçırmıştın açsızsız kalmıştın İstirahatini terk etmiştin Şimdi bin benim üzerime de seni Cennete uçurayım diyecek Tabi kötü ameller Allah muhafaza buyursun Yılan gibi akrep gibi katır kadar akrepler Büyük yılanlar Suretinde insanın üzerine binecek Allah muhafaza Kur'an'dan yüz çevirmenin İslam'dan yüz çevirmenin Allahü u Teala'nın emirlerini kırmanın Yasaklarını işlemenin Reçetesi faturası Çok ağır olacak Onun için bu mübarek ay tabi orucuyla Teravihiyle sahuruyla biraz zorluğu zahmette Olsa da yarın ahirette Mevla'nın huzuruna geldim, çok büyük şefaatçi Olacak ama tabii ki Bunun ibadetlerine riayet etmeyenlerin de Kusranı hasreti Nedameti pek büyük olacak Onun için Rabbimiz bize Habibini yolladı bu kadar ayetler, hadisler yolladı hocalar vaicler yolladı bize hakikati duyuruyor kimse duymadık demesin öylece buyuruyor astaydu billah. Kedalik ana qusu min amba ima. kad ana ve kad min amba ima. Men أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا işte böylece Habibim biz sana geçmiş ümmetlerin haberlerinden önemli kıssalarından anlatıyoruz bu Kur'an'da Tarafımızdan sana öğüt verdik, nasihat verdik. Kim bu Kur'an'dan yüz çevirir, kim bunun haberlerini dinlemez, kulak ardı eder, sırtını döner, Kur'an'dan yüz çevirir. Şüphesiz ki o kıyamet günü ağır bir yük taşıyacak. Hem de o yükün altında ebediyen inleyecek kalacak. Herkes salih amellerini bırak edinmiş, cennete uçarken o kötü amellerinin altında ezilip kalacak. Kıyamet günü onların yükleri ne kadar kötü oldu Onun için sırtımıza yük almayalım Allahü Teala bize Kur'an gibi bir kitap verdi Dünya ve ahiret saadeti bunda İstifade edelim Bak ne güzel oturuyoruz konuşuyoruz Siz de dinliyorsunuz Bugün rahat yerdeyiz Yarın kabirdeyiz Dünya bugün ahiret yarın Birden Mevla'nın huzurunda kendimizi bulacağız Bu konuştuğumuz konular Ne zaman gerçekleşecek diye Şaşmayalım. Birden ahirette kendimizi bulabiliriz. Çünkü ölüm anından gelecek. Birden öldükten sonra daha dünyaya dönüş olmayacak. Artık gidiş ahirete olacak. Onun için Ramazanla karşılaşacağız orada. Bu mübarek ayın bakın iyiliklerine. Menkanele uqibeli hakun feliyakum. Ramazan diyecek ki benden taraf hakkı olan kaksın alsın. Diyecekler. Menente sen de kimsin? Tudiyma benelmeşlik velmağır. Doğu ile batı arasını. Pırıl pırıl aydınlatıyorsun. İşte Hazreti Ramazan gelecek, herkese bir ışık verecek. Feminun men yuti kadiben yudiyu lehu Kiminin eline bir dal verecek. O dal bir aylık yolu kendisini aydınlatacak. Ve cum'a. Kimine verdiği bir haftalık mesafeyi aydınlatacak. Kimininki kiminin ki bir günlük. Ve ahru Kimine verdiği dal ancak ayağının ucunu gösterebilecek. Yine bu imanlı kurtarmış ki ayağın ucunu işte görebilecek kadar bir nura malik olmuş. Demek nur nereden alınıyor? Dünyadan alınıyor. İşte bu Ramazan-ı Şerif nurların kaynağı. Bunun namazı, bunun orucu, teravihleri, zikirleri, tesbihleri, söylüyorum size yapacağınız bazı faziletli amelleri. Kimi de kitaba bakın diye havale ediyorum Ramazan-ı Şerif Risalesi'ni. Sayfa sayfa takip edin, Filistin'den takip edin Alın, sorun, bulun Günler geçiyor, bak bir hafta oldu Şimdi ne namaz var önümüzde, hangi gün ne kılınacak Hangi akşam ne kılınacak Bunların hepsi yazılıyor, on gün Ya Erhamer Rahim'in zikri bitiyor Yüz kere, günde yapılan zikir Ya Ghaffara Zünub, ortası mağfiret Bu zikirler başlayacak, bunların hepsini Takip edin Nurlar dağıtılıyor, alın Nursuz kalmayın, yarın ahirette Ona buna yalvarmayın Mevla bu kadar bolluk verdi, dağıtıyor Şimdi, mahrum olan ahirette nasıl mahzuz olacak? Ne bulacak? Onun için allah Teala kıyametten bahsederken, münafık erkeklerle münafık kadınlar, nurları söndüğü zaman, kabirlerinden kalktı, kalktıklarında bir ufak nura malik olacaklar, sonra yarı yolda nursuz kalacaklar. Ayaklarının ucunu dahi göremeyecekleri, zifiri karanlığa düşecekler. Cennet ehli pırıl pırıl yanlarından geçerlerken, ne olur bize de biraz bakın. Biraz bizim tarafa dönseniz. Sizin ışığınızla biz de yolumuzu görürüz. Nurunuzdan bir hisse alalım. Diye yalvardıklar zaman. <gülüyor> dönün gerinize. Dünyaya dönün de orada nur arayın. Biz nuru oradan aldık. Burada nur yok diyecekler. İşte Ramazan-ı Şerif. Bu mevsimde nur bulamayan. Ahirette ne bulacak? Azap bulacak. <gülüyor> Artık. İsteyen Ramazana hürmet etsin, saygı göstersin. Ve men kim ki tazim etmez saygı göstermez, orucunu tutmaz, teravih'sini kılmaz, beş vakit namazlarını kılmaz, fitresini vermez, zekat sadaka hayır hasene yapmaz. Bu mübarek ay geldiği halde günahları bırakmaz, Tevbe etmez. Feyusaa ben yusibuhu indal anvar nedame. İşte herkese dağıtılan nurlar Herkes Ramazan-ı Şerife saygısı nispetinde Nura kavuşurken o da hasretmene devamete kavuşur. Büyük pişmanlığa ulaşır. "Yandım!" diye bağırır. Kafasını vuracak kaya arar. Bulamaz. Ahiretin bilis mi pişmanlık günüdür. Onun için Mevla Habib'in emrediyor. diyor. billah Vendilim yeme alpşerajid, qudiy al amr, <gülüyor> vahem fi gafleti, vahem la yeminun. İnna nãhnu nãrizu al-ardu vaman ʿalayha, ilayna Pişmanlık gününden onları uyar. Ne zaman iş bitecek, hüküm kesilecek? Cennete eli cennete, cehenneme eli cehenneme yollanacak. Ölüm alacak koç suretinde getirilecek cennetle cehennem arasında boğazlanacak. Cennet tarafına melek ya el cenne huludun fila mevd. Ey cennetlikler orada ebedisiniz artık ölüm yok ölüm kesildi diye nida edecek. Esas cennette o zaman bayram olacak. Çünkü girdikleri nimetlere kavuştukları nimetlere çok alışmak istemeyecekler. Ya çıkarılırsak diye böyle Yabancı gibi dururlarken ölümün kesildiğini duyunca, "Oh, tamam. Artık burası temelli yerimiz. Rahat edebiliriz." diyecekler. Veyahalen naruludun felamet. Cehennem tarafına, "Ey ateşte yananlar. Ölüm kesildi artık. Siz de orada ebedisiniz." dendi mi? İşte cehennemde fecan-ı ekber kopacak. En büyük feryat o zaman kopacak. Çünkü ateşte yanan da yine bir ümitlen, "Çıkarım, kurtulurum." diye beklerken bir de azaptan Çıkamayacağını anlayınca Veya ölürüm kurtulurum Yok olurum kurtulurum Düşünürken yok da olamayacağını Anlayınca işte o zaman büyük feryat kopacak Ya Ramazan'a hürmet etmeyen Herkese nur atılırken Kendisine isabet edecek O pişmanlık Azabını Hasret ve nedamet azabını Hissedecek Onun için geçen derste de geçti ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir delikanlıya şefaat etmek istediğinde Allah-u Ramazan. Habibim sen şefaat etmek istiyorsun. senin katı, Benim katımda değerim büyüktür ama bu delikanlı Ramazan-ı Şerif girdiği halde günahları bırakmadı. Tevbe etmedi. Isyana devam etti. Ve aniden tevbesiz öldü. Ramazan-ı Şerif de şimdi ondan davacı oldu. hasm Ramazan ayıdır. Cevabını alınca Ene beri Ramazan. hürmete Ramazan. Ramazan ayı gibi bir kasma olandan ben uzağım. Ramazan'ın hürmetini bilmeyen kimseye kim şefaat edebilir? Buyuruyordu. Geçen derse geçti. Kardeşler bu dersleri dinleyin, dinletin. Ramazan-ı Şerif kıyamet günü en güzel bir surette gelerek Allah'ımızın huzurunda secdeye kapanacak. Rabbimiz Tebaraka ve Teala Ey Ramazan dile benden ne dilersen Senin hakkını tanıyan Sana hürmet ve saygı gösterenin Tut elinden Buyuracak Böylece Ramazan-ı Şerif Arasat meydanında dönüp dolaşacak Hakkını tanıyan Yani onda Allah'ın emirlerini tutup Yasaklarından kaçan kulların Elinden tutacak Mevla'nın huzurunda Mevla mekandan münezzeh olarak Ramazan gelip duracak Allah Teala ya Ramazan madâ ne Ey Ramazan ne istiyorsun? Ramazan diyecek Uri'den Tüte video bir tacil Vakar. Ya Rabbi bu kulun oruç tuttu, teravih kıldı. Beni saydığı hakkımı tanıdı. Buna Vakar tacı giydir. Allah Teala ona öyle bir taç giydirecek. Ondan sonra onu büyük günahkarlardan bin kişiye şefaat çıkılacak. Allah Allah. Hem de büyük günahkarlar. E, Ramazan'ın hakkını herkes veremez. Hakkını vermek her yedin harcı değil, arazin kaşığı değil. Hakkını veren adama da bu kadar şefaat hakkı verilecek. Sonra bin tane huriyle evlendirilecek. Her birinin huri'nin yanında nesi var? Bir hizmetçisi var. Bak dünyada hanımlarımıza en çok lazım olan şey nedir? Hizmetçidir. Yani hepsi isterler ki işte evi temizlemeye bir yardımcı olsun, yemeye bir yardımcı olsun, çocuklar bakmaya bir yardımcı olsun. Cennette hizmetçileri dolu. Dünya hatunları hurilerden güzel olacak. Çünkü huriler orada yaratılmışlar, namaz kılmamışlar, oruç tutmamışlar, mükellef mesul tutulmamışlar. Ama dünyadakiler başını Ayşe anamız çekecek. Ayşe anamızın başkanlığını yaptığı bir fırka bir cemaat asla yenilmeyecek tabi. Biz namaz kıldık, biz oruç tuttuk, biz şu sıkıntı çektik, siz burada rahat rahat yaratıldınız, bir şeyden haberiniz yok diyecek. Onun için dünya hanımları hurilerden çok daha güzel kılınacak. Sonra Allah Teala onu buraya bindirecek, Ramazan'ı şerife soracak. Ey Ramazan, daha ne istiyorsun? Maazatü Ridya Ramazan. Ya Rabbi, Enzilü bir civarına birik. Ne olur onu Muhammed Mustafa'nın civarına, Sallallahu Aleyhi ve sellemin komşuluğuna nasip et. Böylece Allah Teala onu Firdevsihaleye, cennetin en üst yeri, en gözde ve güzide yeri, makamına yerleştirecek. Mevla soracak mazhar Türü diye Ramazan daha ne istiyorsun? Ramazan şerif diyecek "Qaddayt haceti ya Rabbi, inek Ben isteğimi yerine getirdim, senden isteğimi koparttım. Ya Rabbi peki senin bana ikramın hiç olmayacak mı? Bu kul bana bu kadar saygı gösterdi, sen fazladan ne veriyorsun? Ne pazarlık yapacak bizim için görüyor musun? Böylece Allahü Teala okulma kırmızı yakuttan ve yeşil zebercetten 100 tane şehir verecek. Hey fukaraların dünyası. Görüyor musun dünyayı? Ne fakir yurdudur burası. 60 sene çalışıyor da adam 60 metrekare daire alamadan mezara giriyor. 60 santim yere giriyor. 100 tane şehir. Şehirlerde öyle tuğladan, çamurdan, sıvadan, boyadan değil. Kırmızı yakut. Bir kırmızı yakut gramı ne kadar para. Kırmızı yakuttan bir iki tane tuğla olsa taş olsa kapalı çarşıda Alacak adam çıkmaz. Kimsenin parası yetmez. Yüz tane şehir şehir İstanbul'a benzer? Öyle şehir. Kırmızı yakut, yeşil cevrecet. Her taraf. Ve fikulli medinetin el fukas. Her şehirde bin köşk var. Her köşkün artık yetmiş bin kapısı var. Bir kapısından öbür kapısı gözükmez. Her taraf. Nimetler, zevk, safalar, hizmetçiler. Cennet yaşanacak yer. Cennet kralların yurdu. Dünya fukara'nın yurdu. Allah Teala cenneti yarattığı zaman, Tuvalikim ve Nazil el Müluk, ey kralların yurdu, padişahların yurdu. Müjde olsun sana. Tabii dünyada yiyecek, soğanı ekmeği bile yok garipim fakirim ama oruç tutuyor. Saora kalkıyor, teheccüd kılıyor, teravi kılıyor. Allah diyor, sabre diyor, kanat gösteriyor, rıza gösteriyor. İşte cennet onu bekliyor. Ya. İnnel cinan. Yeştekne ile arbaat nefer. Cennetler dört kısım insana hasret çekiyor. Aşk ile bekliyor. Ya Rabbi ne zaman ölecek de bana gelecekler diye. Yollarını gözlüyor. Saimi Ramazan. işte Ramazan orucu tutanlar. Ve talil Kur'an. Kur'an okuyanlar. Ya. Mut'imil ci'an Bir vate mut'imil Konu komşularını Fakirleri açları doyuranlar Açları doyuranlar özellikle Konu komşusunda aç varken uzağa Açılınmaz. İnsan en yakınından Başlar İbde bimenta'ul Önce ailenden başla. Bakmakla yükümlü Olduğundan başla. On sonra anan baban, sonra kardeşin teyzen sılay rahim Öylece kimler var fakirler Ya Böylece Yedir. İşte cennet bunlara aşık ...bunların tersi olursa... ...korkarım cehennem... ...aşık olur... ...Allah muhafaza buyursun... ...ne zaman ölecek de bu adam ben de yaka, yakacağım onu diye... ...yolunu gözlerse... ...halimiz yaman olur... ...onun için... ...cennetle aramızı... ...iyi yapalım inşallah... ...şimdi bu kadar mükafat sayıyoruz... ...kiminize çok gibi gözüküyor... ...Allah Allah yüz tane şehir... ...her birinde bin tane köşkten... Eder 1 bir milyon köşk Ne yapacağım ben o kadar o zaman Rahmetli Aspoca öyle derdi Fazla gelirse bana verirsin ya derdi Yine başlardı millet gülerdi e Ne gülüyorsunuz derdi Fazla gelirse bana verirsin Nerede vereceksin be Ya Dünyada bile insana Bir köye gidiyor bir şuraya gidiyor bir buraya gidiyor Bir sene oradan bıkıyor bir daha sene ya şuraya gidelim 20-30 senelik bir hayat Nereye gideceğimizi şaşırıyoruz e Sonsuz hayatta Tabii ki sonsuz köşkler, saraylar olacak. allah Teala katındaki müjdeler bunlardan kat kat büyüktür. Çünkü İslam'ın nişanlarının değeri çok daha büyüktür. Ramazanın büyük hürmeti var Allah dinde. Tabii ki bu mükafatlar iştahımızı kabartmasın, ağzımızı sulandırmasın. Çünkü her oruç tutana da bu kadar mükafat verilecek anlamında değildir. Zira burada hakkını tanıma vasfı konuşuluyor. Hakkını tanıma. Bu her oruçlunun hak ettiği bir... Vasıf değil. Onun için günahlardan uzak durma meselesi. Ramazan-ı Şerif'in hakkını tanımak kolay iş değil. Kafirler bile Ramazan-ı Şerif'i duydukları hürmet ve saygıdan istifade ediyorlar dedik. Nasıl istifade edecek, kafir nasıl faydalanabilir diye aklınıza e, dersimizin başında bir e, soru takıldıysa işte misal olarak kitaplarımızda şu rivayeti görmekteyiz. Bir mecusi ateşe tapan bir kişi, baktı ki oğlu Ramazan günü çarşıda yemek yiyor. Hemen ona bir tokat attı. Dedi ki, niçin Müslümanların Ramazanına saygılı olmuyorsun? E, biz inanmıyoruz Ramazan'a, mecusiyiz ama Müslümanlar oruç tutuyor. Saygılı olman gerekmez mi? İşte görüyor musunuz? Evvelce Rumlar, Ermeniler, mecusiler dahi saygılarından dolayı açıkta yemezlerdi. Yani oruç tutarlardı manasına demiyorum. Açıkta yemezler. Çünkü iman olmayanın tuttuğu orucun bir faydası olmaz. Şimdi Ermeni patriği e, oruca niyet etmiş. Bir ay demiş Müslümanlarla beraber tutayım demiş. Mutafyan mı nedir mesela? Müslümanlara demiş bir e, efendim işte uyum sağlayayım diye bir oruç tutayım bakalım demiş. E şimdi bu e, İslam'a inanmadıktan sonra Allah'a peygambere İslam'ı kabullenmedikten sonra Hristiyanlıktan beri olmadıktan sonra e bunların namazı orucu hiçbir şeysi in de Allaha kabul değil. Yaptığı gayrı İslam dini İslamdan başka dini arayanın dini kabul edilmez Allah buyuruyor Kuranda. E dolayısıyla ibadeti kabul edilmez. Ama şimdi saygının bir faydası olur mu meselesi? Evvelce İstanbul'da efendim ve İslam memleketlerinde yaşayan zimmi statüsünde bulunan Gayrimüslimler Müslümanların Ramazan'ına saygı göstererek alenen yemezlerdi. Tabii ki e, oruç tutmazlardı ama alenen de yemezlerdi. E şimdi maalesef bakıyoruz Müslümanım diyenlerde bile bu saygıyı bazı Müslüman geçinenlerde göremiyoruz. Alenen yiyor. E kardeş e ben hastayım, özürlüyüm, tamam mı? Eğer Müslüman bir doktor hakikaten e, senin e, tutamayacağına dair e, sana fetva ve ruhsat verdiyse Müslüman bir doktor, oruca inanan bir doktor, tamam ben bir şey demiyorum. Allah'ın müsaadesini ben mi yasaklayacağım? Ondan sonra seferi olursun. Mesela İstanbul'a gelmişsin, e, Adana'dan bir yerden. E burada yolcusundur. Tamam bunlar seferiyi tutmayabilir, hasta tutmayabilir ama açıkta da yemek uygun değildir insan. Bir e, efendim e, oruç tutma, tutmayacak bir durumdaysa da ya hanım kardeşlerimiz özür halinde olur tamam ama ortalıkta Müslümanların oruçlu olduğu bir ortamda milletin gözü önünde yemek de saygıdan değildir. Çocuğuna böyle bir azarlamada bulunan bu mecusi günün birinde vefat etmiş. O zamanın alimlerinden biri onu rüyasında cennette böyle bir izzet tahtına yüce bir makama kurulmuş halde görünce ya şaşırmış kalmış. Sen mecusi değil miydin ya? O da demiş, evet, ben mecusiydim ama tam öleceğim anda yukarıdan doğru bir nida işittim. Ya melaiketi ila tetruku mecusiyen fe ekrimuhu bilislam bihürmetihi Ramazan. Ey benim meleklerim, onu ateşperest olarak bırakmayın, öyle canını almayın. Ramazana hürmeti sayesinde ona İslam'ı nasip edin, diye bir ses işittim ve... Son nefeste iman ile çene kapamak bana nasip oldu ve biliyorsunuz el-islam yecüp bu makamla İslam geçenini keser atar. Böylece 90 senelik kaşallenmiş kavur şimdi iman etse anadan yeni doğduğu gün gibi sıfır olur. E demek ki adam direkt cennete girmiş. Böylece Allah ona ikram etmiş. Şimdi iyi düşünelim. Ateş perest biri bile Ramazan ayına hürmet sebebiyle iman saadetine kavuştuysa ya bizim gibi imanlı olarak ona hürmet eden, oruç tutan, teravih kılanlar kim bilir ne mükafatlara nail kılınacaklardır. Yine kitaplarımızda gördüğümüz bir nakil konumuza örnek teşkil eder. Muhammed isminde bir adam namaz kılmazmış. Büyük tehlike, namazsızlık imansızlığın köprüsü büyük tehlike. Ama Ramazan-ı Şerif girince güzel elbiselerini giyer, hoş kokular sürer namazlarına riayet eder ve 11 ay kılamadıklarını kaza eder. Tabi size de böyle bir şey yapın diye bir formül üretmiyoruz ha. Aa tam bu bana göre 11 ay kılmayayım bir ay kılayım böyle bir şey yok. Ne zaman öleceği kimsenin bilgisi dahilinde değil. Aniden ölürsün Allah muhafaza secdesiz gidersin Allah'a. İşin zor olur. Fakat bu bir kişinin başına gelen hadise Mevzu kitaplarımızda naklediliyor. Bize de bir ibret olması açısından zikrediliyor. Bir gün ona sormuşlar sen niye böyle yapıyorsun? Demiş ki bu tevbe ayı rahmet ve bereket ayı hürmetine Allah fazlu keremiyle günahlarımdan geçer umuyorum. Onun için her sene böyle yapıyorum diye cevap vermiş. Derken bu kişi vefat ettiğinde rüyada görülüp tabii biliyorsunuz ahiretten bir haber alamıyoruz ancak Kur'an hadis dışında ee, ölen insanların durumuyla ilgili vesaire rüyalar salih rüyalar tabii ki e, bize bir bilgi veriyor. Ona soruldu Allah sana ne muamele yaptı? Cevapta dedi ki Gafer ali Rabbi bi hurmeti ta'zimi şehre Ramazan. Ramazan ayına gösterdiğim saygı sayesinde Rabbim beni bağışladı. Bu Allah'ın elde istediğini bağışlar kardeşim. La <gülüyor> Yaptığından sorulmayan bir Allah Celal Celal kimse sen niye onu affettin niye beni affetmedin diyecek hali yok. E tabii ki Ramazan ayında namaz kılanın, günahları bırakanın böyle bir e, Mükafata nailiyeti söz konusuysa, ömrü hayatı boyunca Ramazan-ı Şerife hürmet eden, namazlarına devam eden, Ramazan dışında da 5 vakit namazlarına kılan insanlar tabii bu muharebeye girdiklerinde nasıl af olmayacaklar diye düşünmeliyiz. Ama tabii bu kişiye böyle bir muamele reva görüldü diye, uygun görüldü diye her keze aynı muamele uygulanacak değildir. Allah Teala fazl-ı kerem sahibidir. Fakat Rabbimizin kimene muamele edeceği kimse hakkında kesin değildir. Hepimizin hakkında akıbet gayiptir. Bu itibarla ömrü boyu namaz kılıp oruç tutanın bile bazı günahlarını Allah Teala hesaba çekerek, muhafaza ederek gel bakalım buraya deyip, Küçük bir günahtan dahi azaba yüçar edebilir Ama bir de bakarsın ki Adamın büyük günahlarını bağışlamış imanı hürmetine işte yaptığı bir amel hürmetine Onu da bağışlayabilir Ve cüzül ikabu ala sahireti Vel affu anil Ehl-i sünnet itikadında Allah küçük günahı da azap edebilir Büyük günahı da bağışlayabilir Dolayısıyla Biz elimizden geldiği kadar bu mübarek ayda olsun, bu mübarek ayın dışındaki aylarda olsun Rabbimize isyan etmeyip, dininin nişanlarına, tazime devam etmeliyiz. Şimdi, Ramazan şerifin faziletlerine dair birçok hadis-i şerif ve rivayetlerle efendim, karşı karşıya olduğumuz bir bab açacağız inşallah ve bu hadis-i şerifleri sizlerle paylaşacağız. İlk hadisimiz Ali bin Hurayra radıyallahu teala anhu anin Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem قال: "İza dakhala Ramazan fefttahat abwabus sema." Bir rivayette abwabul cennet, bir rivayette babur rahme ve gulqet abwabu cehenneme ve silsilet eşya't. Evet. Ramazan-ı Şerif girdiği zaman gök kapıları açılır. Yani dualar kabul olur anlamına geliyor. Bukhari'de bu şekilde. Bir rivadette rahmet kapıları açılır. Bu da müslim şerifini Şerif'in rivadetine. Evet. İkisinin de ittifak ettiği müttefekun-i Aleyh cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlere vurulur, zincirlerle bağlanır. Şimdi tabii ki İbn Hacer Eytemi Hazretlerinin görüşünü benimsiyorum. Buyuruyorlar ki ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde geçen lafızların manalarını tevhile kaçmadan, değişik şekillerle yorumlamadan hakiki anlamlarıyla değerlendirmek mümkün iken mecazi manalara gitmeye lüzum yok. Hatta cevaz bile yok. Dolayısıyla bu hadis-i şerifler, sahih kaynaklarda geçen bu hadis-i şerifler Efendim, her bakımdan değerlendirilmeli. Gök kapılarının da, cennet kapılarının da, rahmet kapılarının da Ramazan şerife hürmeten, hakikaten açıldığı, gerçek manada açıldı. Bu kapılar hakikaten vardır. Cennet şu anda mevcuttur. Elülünet itikadına göre, cennet her Ramazan süsleniyor, donanıyor, kuşanıyor. Şu anda cennet mevcuttur. Ramazan'da cennette çok büyük bir donanma var, kuşanma var, güzelleşme var. Göklerin kapıları var allah Teala'nın rahmet kapıları var Bütün bunlar Tabi biz görmesek de mevcut olan Şeyler Şeytanların bağlanması Bunda da mecaza gitme lüzum yok Hakiki anlamda Hakikaten şeytanların zincire vurulduğu İbni Abbas hadisinde geçiyor Ramazan-ı ilk gecesinde allah Teala buyuruyor Ya Cibriluh bitirlel ardı Fesvitme radizel Ey Cibril yere in Azgın şeytanları zincirle ve كلهم في اغلال bu kavurlarda taşmala mekdifum fi lujajil bihar sonra onları denizlerin dalgalarına salıver hatta la ifsidu ala ummeti Muhammedin habibi sallallahu aleyhi ve sellem sevgilimin ümmetinin oruçlarını bozduramasınlar bu anlamda tabii ki e, şeytanların zincirlenmesi söz konusudur bu itibarla müslümanların ekseriyeti Şehvetleri kıran oruç ibadetiyle vesaire ibadetlerle özellikle Kur'an-ı Kerim tilavetiyle meşgul olduklarından e, şeytanlar bu ayda müminleri günahlara düşürüp azdırmaktan engellenmişlerdir. Engellenmişlerdir. Bundan dolayı 12 ay içerisinde en çok ibadet edilen ve en az günah işlenen ay hiç şüphesiz ki Ramazan-ı Şerif ayıdır. Bakın, emniyet raporlarına bile bakın, suç işlenme oranı tamamen düşük seviyededir. Ramazan-ı Şerif'te e, insanların efendim, suça eğilimleri, günaha meyilleri dahi azalmaktadır. İşte bu şeytanların bağlanmasından kaynaklanmaktadır. Ama yine de Ramazan ayında da bazılarının büyük günahlar işlediği görülmektedir. Buna ne denir derseniz İbn Melek rahimullah gibi bazı alimler bu hususta birkaç cevap açıklamışlardır. Her oruç tutan Müslümanın şeytanları bağlanmışsa da günah işlemenin tek sebebi şeytanlar değildir pis nefisler ve insan şeytanları gibi bir takım şer sebepler de vardır. Şeytanı şeytan yapan nefsi ise Tabii ki bir nefis yetmiş şeytandan pisse O zaman o nefiste tam içimizde Tam ortamızda hüküm sürdürmekteyse Bizim günahlardan tam anlamıyla kurtulmamız söz konusu olmaz Tevekka nefseke la Fe innen min şeytana Nefsinden kendini kolla Şerlerinden emin olma Çünkü bir nefis 70 şeytandan Piştir ha Onun için nefisle Yine beraberiz Ancak bu açlık Susuzluk iftarda da biraz mümkünse az yemek Üzere Tutulan oruç Nefsi kırmakta da en büyük etkendir Çünkü açlık kadar Nefsi terbiye eden hiçbir ilaç Yoktur Allah Teala nefsi cehenneme atmış, yine nefis inadından vazgeçmemiş, açlıkla terbiye edince, Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben senin aciz kulunum diye itiraf etmiştir. Ondan evvel ne kadar azap görse de, sen sensin ben benim, bana ne karışıyorsun dercesine Allah'a karşı diklenmiştir. Onun için şeytanlar bağlıdır, nefis de inşallah oruçla terbiye edilmektedir, böylece, Gemiyi dışarıdan deldirmeye çalışan düşman engellenmiş İçeriden deldirmeye çalışan da zayıflamış İnşallah manevi güçler, ruhani güçler, akıl güçleri, kalp güçleri Allah'ın orduları güçlenmiş Manevi tarafımız kuvvet bulmuş Ve böylece nefsani tarafımıza galip gelecektir Bir de tabi insan şeytanlarını unutmamak lazımdır Onlar Hiçbir suretle bağlanmış değillerdir. Hatta onlar Ramazan'da daha çok azarlar. Şeyatînül isteglibü şeyatînel cin. Malik İbni Diner Hazretleri'nin kelamında insan şeytanları cin şeytanlarını yener. Minel cinneti ve nasıl Allah buyuruyor. Cin ve insanlardan olan şeytanların şerrinden bana sığındığını ifade et Habibim diye Kulahudübü Rabbin nasta. hepimizin okuduğu bildiği üzere emrediyor. Kdeadhal el insel cin gurura Kur'an buyuruyor. İşte böylece biz her peygamberin karşısında düşmanlar çıkarttık. Her Ahmede bulunur bir Ebu Cehil. Efendim Musa firavunu var. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve bu Ebû Cehili var. E bunlar tabii dünya durdukça durur. Hak ve batıl mücadelesi devam eder. ...cin ve insan şeytanları ki Allah buyuruyor... ...bunlar birbirine yaldızlı sözler telkin eder... ...öyle sözler, öyle laflar, öyle yaldızlı laflar... ...konuşurlar ki... ...insanların kafasını çelerler... ...Müslümanların huzurunu kaçırmaya çalışırlar... ...cin şeytanları bağlanınca insan şeytanları hemen devreye girerler... ...ama Allah... ...her ellerinin şerrinden cümlemizi muhafaza eder... ...inşallah... Biz dualara devam edersek, Allah'ımıza mumza sığınma devam edersek, Allah Teala bize yeter. Tabii ki bazı alimler zincire vurulan şeytanların tüm şeytanlar olmadığı, azgın ifritler olabileceği üzerinde durmuşlardır. Bu da e, uygun bir görüştür çünkü Ebû Hurârâhî'de ve Yusuf ve Duvi meradetü Şeyâtîn, azgın şeytanlar bağlanır. Buyurulduğundan şeytanların da tabakaları var, kısımları var. Ramazan'ın dışındaki aylarda yaptıkları vesveseleri bu ayda vermeye muktedir olamazlar. Bu hakikaten zahir ve barizdir. Bu mübarek ayda vesvese damarları epey kesilmiştir. Elhamdülillah. Ebu Sa'id radıyallahu anh tarifatine hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Seyyid-ül Şuhuri Şehir Ramazan ayların efendisi Ramazan-ı Şerif ayıdır buyuruyorlar ki bu mübarek aya kavuşturduğu için kendisine sonsuz hamdü senalar ederiz. i̇bn Abbas hadisinde Resulullah buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem hepimizin dillerinden düşürmediği hadis Recep-i Şehrullah, recep Allah'ın ayı ve şaban Şehr'i şaban benim ayım ve Ramazan-i Şehr'i ümmeti, Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Hakikaten bütün ümmetin Ramazan-ı Şerif'te kavuştuğu nail olduğu bereketler göz önünde bulundurulursa hakikaten o 12 ay içerisinde Ramazan-ı Şerif kadar ümmetimizin istifade ettiği, madden ve manen kalkındığı, birbirine acıdığı, yardım ettiği, cömertlikte bulunduğu efendim hiçbir ay yoktur. Onun için gerçekten ümmetin ayıdır. Ebu Hurayra hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. "Fallequm şehrü Ramazan bi mahlufi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Peygamberin yemini olsun ki Ramazan ayının gölgesi üzerinize bastı. Ma'ama vel-müslimîne şehrün hayrul lehum ve lâ şehrün şerrün lehum bi mahlûfi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberinin yemini olsun ki Müslümanlara bundan daha hayırlı bir ay gelip geçmemiş, münafıklara da bundan daha şerli ve tehlikeli bir ay uğramamıştır. İnnellâhe yektübü'l ve min yedhul bu öyle bir aydır ki daha ay girmeden bu mübarek ay girmeden oruç tutma niyetlenenler, teravih kılma niyetlenenler ve salih amellere niyetlenenler, hazırlananlar için Allah Teala sevaplarını, nafilelerini daha yapmadan evvel ay girmeden evvel peşin yazmaktadır. Vektübi vizru ve şekau kablen yedhul. Ama ben yine tutmayacağım, teravih kılmayacağım, günahları bırakmayacağım diye niyetlenenlere de bu mubareka'yı girmeden önce Allah suçlarını, günahlarını, şakavetlerini, betbaktıklarını kaydetmektedir. Ve deli ki mümine yühdüleun nefekatel ibade. Çünkü müminler Ramazan girmeden ibadete kuvvet olsun diye nefaka hazırlamakta, iftarlık, savruluk hazırlamakta bir Ramazan hazırlığına girmektedirler. Ve nel mu nafik yühdüfiqafelat el ve ise içlerinde iman yok, dışlarında Müslümanım diyor. Müslümanları kandırmak için Müslüman görünüyor, geçiniyor. Onlar da Ramazan'a hiçbir hazırlık yapmıyor ancak neye hazırlıyor? Bu Ramazan'da nasıl karıştırabiliriz ortalığı? Müslümanların gafletlerini, boşluklarını, efendim, habersiz oldukları ortamlarını kolluyor. Müslümanların ayıplarının peşine düşmek. Bak hadis-i şerif ben söylemiyorum. İşte bu hadis-i şerifi okuyorum size Türkçesini anlatıyorum. Evet. İbn-i rivat ediyor, Beyhekır rivat ediyor, Ahmed bin Muhamber rivat ediyor, i̇bn Ebi Şeybe rivat ediyor. Ne acayip bir hadis, ne mucizeli bir hadis ya. Hakikaten nasıl bir mümin nasıl ibadet yapacağım diye hazırlanıyor, Munafıkta nasıl birinin ayıbını bulurum, nasıl ortalığa çıkarırım, nasıl efendim yayınlar yaparım, nasıl karıştırıcı ortalığa ifşaatlar çıkarırım, bir Müslümanın ayıbını, rezilliğini ortaya çıkarırım. Müslümanları huzursuz ederim. Müslümanların moralini bozarım. İftarlarını, savurlarını zehir ederim. Diye böyle kolluyor. Fevğun münlül <gülüyor> mümin. Ramazan mümin için ganimettir. Ve masıet alel facir. Kötüler için günah vesilesidir. İşte kiminin cenneti donanıyor, kuşanıyor. Kiminin cehennemi tutuşturuluyor. Ateşlerin efendim yakılıyor. Böylece herkes... Bu dünya pazarından alacağını alıyor, bulacağını buluyor. Allah Teala cümlemizin alacağımızı, bulacağımızı, bu mübarekayın başında rahmet, ortasında mağfiret, sonunda cehennemden beraat eylesin. Amin. Gönül sohbetleri. Ahmet